Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin Karanlık Yüzünden Hepinize Güzel Bir Gün Diliyoruz Merhaba nokta.com adresinden merhaba diyelim. Onlar belki gece dinliyoruz yine. Ah Zinem dedim sana. ucum pardon. <gülüyor> <gülüyor> Karım beni andı. <gülüyor> pardon. Ne, neyse ki böyle Eş, bir isim söyledin ki kızamayacağım. Eşime de sevgili <gülüyor>